12. Cüz Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin dünyada duracakları yeri de öldükten sonra emaneten konacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta levh-i mahfuzda yazılıdır. O, hanginizin amelinin daha güzel olacak konusunda sizi imtihan için henüz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 Mutlaka kötülükler benden gitti diyecektir. Çünkü o şımarık ve böbürlenen biridir. Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafak vardır. Ey Muhammed! Belki de sen müşriklerin ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya demelerinden dolayı sana vahyolunanlardan bir kısmını göz ardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak. Fakat sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir. Yoksa onu Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar. De ki eğer doğru söyleyenler iseniz hadi Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de yardıma çağırıp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 Cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki zümrenin durumu kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların durumları hiçbir birbirlerine denk olur mu? Hala düşünmez misiniz? Andolsun biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi, Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.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 iman etmiş olanlardan başka artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kaminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Artık geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kimin üzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız. Nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taşınca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 onun azabından korunacak hiç kimse yoktur dedi. Derken aralarına dalga giri verdi de oğlu boğulanlardan oldu. Ey yer yüzü, yut suyunu, ey gök tut suyunu denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemide Cudiye oturdu ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi. Rabbim, şüphesiz oğlum da dir Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah, ey Nuh, O asla senin ailenden değildir. O'nun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgi olmayan şeyi benden isteme. Ben sana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 ve bereketlerle geminden in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki biz onları dünyada yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak. İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kamin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç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 ancak beni Yaradan'a aittir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin ki üzerinize bol bol yağmur göndersin ve gücünüze güç kalsın. Günahkarlar olarak yüz çevirmeyin. Dediler ki, ey Hud! Sen bize açık bir mucize getirmedin.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 eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet, peygamberlik vermişse, ona karşı geldiğim takdirde beni Allah'tan kim koruyabilir? Demek ki zarara uğratmaktan başka bana katkınız olmaz. Ey Kamim, İşte size mucize olarak Allah'ın dişi bir devesi. Bırakın onu Allah'ın arzında, Yayılıp ottasın. Ona kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Derken onu kestiler. Salih dedi ki, yurdunuzda üç gün daha yaşayın. Sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanamayacak bir tehdittir. Helak emrimiz geldiğinde, Salih'i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle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 Lut kavmine gönderildik. İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından Yakub'u. Karısı, Vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocamda bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey dedi. Melekler,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 çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi. Elçilerimiz, Ey İbrahim, bundan vazgeç, çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir, dediler. Elçilerimiz Lut'a gelince, onların yüzünden üzüldü, göğsü daraldı ve bu çok zor bir gün, dedi. Kavmi,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 Onlar, iyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. Sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun.'' dediler. Lut da, ''Keşke size karşı koyacak bir gücüm olsaydı ya da sağlam bir desteğe dayanabilseydim.'' dedi. Konukları şöyle dedi, ''Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamayacaklar.'' Geceleyin bir vakitte,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 Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helak, kazanç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 ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece O'na tevekkül ettim ve sadece O'na yöneliyorum. Ey Kamim. Bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veyahut kavminin yahut Salih kavminin başına gelenin benzeri bir felaket sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir dediler ki ey şu ayıp dediklerinin çoğunu anlamıyoruz hem biz seni aramızda zayıf görüyoruz eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık zaten sen bizce itibarlı değilsin şu ayıp şöyle dedi ey kavmim benim kabilem sizce Allah'tan daha itibarlı mı ki ona sırt çevirdiniz şüphesiz rabbim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 katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç uğultulu ses yakaladı da, yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi, Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi, Medyen halkı da uzaklaştı. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir mucize ile Firavun'a, ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri doğru değildi. Firavun kıyamet gününde kaminin önüne geçecek ve onları ateşe götürecektir. Ne kötü varış yeridir orası. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Ne kötü destektir Onlara verilen destek. Ey Muhammed! Bunlar o memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onları sana anlatıyoruz. Onlardan ayakta duranlar da var. Yıkılıp gidenler de. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları,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 Cehennemdedirler. Onların orada şiddetli bir soluyuşları vardır. Onlar gökler ve yerler durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır. Mutlu olanlara gelince gökler ve yerler durdukça içinde ebedi kalmak üzere cennettedirler. Ancak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 Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dost ol. Beraberindeki tövbe edenlerde dost doğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur.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 yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya. Ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek has kimse bunu yapmıştı. Zulmedenler ise içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular. Rabbin halkları salih ve ıslah edici kimseler iken memleketleri zulmederek helak etmez.'' Yusuf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kısaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. Hani Yusuf babasına babacığım gerçekten ben rüyada on bir yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı demişti. Babası şöyle dedi. Yavrucuğum rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki, geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın dedi. Babalarına şöyle dediler, Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de, gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersiz iken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir topluluk iken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona, andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken, onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp, akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız! Biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim? Onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de, sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucu, kovasını kuyuya salınca müjde müjde işte bir oğlan dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı. Onu satın alan Mısırlı kişi hanımına dedi ki ona iyi bak. Belki bize yararı dokunur. Veya onu evlat ediniriz. İşte böylece biz Yusuf'u o yere Mısır'a yerleştirdik ve ona rüyadaki olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık. Allah işinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın gönlünü ona kaptırıp ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi. Ve kapıları kilitleyerek hadi gelsene dedi. O ise Allah'a sığınırım çünkü o kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler dedi. Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o, ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. İkisi de kapıya koştular. Kadın, Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki, senin ailene...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 Kadın yalan söylemiştir. O, Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir. Kadının kocası, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, ''Şüphesiz bu, siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile.''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 yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yusuf'a çık karşılarına dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. Haşa! Allah için bu bir insan değil ancak şerefli bir melektir dediler. Bunun üzerine kadın onlara dedi ki işte bu beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun Allah'ın ben ondan murat almak istedim. Fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun eğer emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak. Yusuf, ey Rabbim! Zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder, ve cahillerden olurum, dedim. Rabbi, onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Sonra onlar, Yusuf'un suçsuzluğunu ortaya koyan delilleri gördükten sonra, yine de mutlaka onu bir süre zindana atmayı uygun buldular. Onunla beraber, Zindana iki delikanlı daha girdi. Biri, ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm dedi. Diğeri, ben de rüyamda başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz dedi. Yusuf dedi ki, sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun ne olduğunu bildiririm. Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini bıraktım. Atalarım İbrahim ve İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.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 O kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanızın yorumuna gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir. Yusuf, onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, Efendinin yanında beni an dedi. Fakat şeytan, onu Efendisine hatırlatmayı unutturdu da, bu yüzden o, birkaç yıl daha zindanda kaldı. Kral, ben rüyamda yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yediğini, ayrıca yedi yeşil başak ve yedi kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız rüyamı bana yorumlayın dedi. Dediler ki bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz. Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı nice zaman sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size onun yorumunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin dedi. Zindana varınca Yusuf ey doğru sözlü Rüyada yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yemesi, bir de yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki vereceğin bilgiyle insanlara dönerim de onlar da senin değerini bilirler dedi. Yusuf dedi ki, yedi yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç, ''Biştiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun ardından yedi kurak yıl gelecek. Saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından insanların yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman bol rızka kavuşup şıra ve yağ sıkacaklar.'' ''Kral onu bana getirin.'' dedi. Elçi Yusuf'a gelince Yusuf dedi ki, Efendine dön de ellerini kesen o kadınların derdi neydi diye sor. Şüphesiz Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir. Kral kadınlara Yusuf'tan murad almak istediğiniz zaman derdiniz neydi dedi. Kadınlar, haşa Allah için biz onun bir kötülüğünü bilmiyoruz dediler. Aziz'in karısı ise, Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ondan ben murada almak istedim. Şüphesiz Yusuf doğru söyleyenlerdendir dedi. Yusuf, benim böyle yapmam Aziz'in yokluğunda benim kendisine hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi dedi.